felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Övdül. Felsefe açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz Merhabalar, ben Rıfat. İçinde bulunduğumuz çağ gerçeklik ötesi anlamında sıkça post çağı olarak ifade ediliyor. Ee, aslında bu tanımlama postmodernizmde artık yeni bir noktaya geldiğimiz ve e, gerçekliğin giderek belirsizleştiği hatta bulanıklaştığı, Hatta ve hatta e, tamamen ortadan kaybolduğu yolunda bir e, tanımlama, bir e, saptama e, hatta gerçekliğin olup olmadığı bile e, tartışma konusu olmaya başladı. Biz bu haftaki programımızda bu durumdan rahatsız olan ve kaybolan bu gerçekliği bir anlamda yeniden e, inşası için e, kolları sıvamış e, bir felsefecimizi, bir hocamızı davet ettik. Evet bugün Çetin Balanuya ile birlikteyiz. Çetin O'dan hoş geldiniz. İyi akşamlar değerli dostlarım. Teşekkür ediyorum hem sizlere hem dinleyicilerinize. E, Açık Radyo'nun çok özel bir yeri var benim hayatımda. Çok güvenilir bir pusuladır bu radyo. E, sizi tüm çabalarınız için kutluyorum. Teşekkür ediyorum bu hizmet içinde. Beni de çağırdınız. Zarafet gösterdiniz. Eksik olmayın. E, hatta e, Açık Radyo'nun mottosunu da çok beğeniyorum. Kainatın tüm titreşimlerine açık olmak. Bugün konuşacağımız konunun özeti gibi. E, ki, kim nasıl seçti bunu bilmiyorum ama ona da ayrıca teşekkürlerimizi iletelim. Tamamen açılız Çetin Hocam. Haklısın. Ee, Akdeniz Üniversitesi Felsefi Bölümünden Profesör Doktor Çetin Baloniye bugünkü konuğumuz. Çetin Baloniye, Spinoza bir hakikat ifadesi. Spinoza'nın sevinci nereden geliyor? Reddedilemeyecek bir felsefi teklif. Naturans 1, yeni bir ontolojiye doğru ve son olarak... Haziran 2022'de çıkmış, Naturans 2 yeni etik politik kitaplarının sahibi. Esprili bir yerden başlamak isterim sorulara. Hocam bu kadar şey yazıyorsunuz, konuşuyorsunuz, kime göre neye göre? Bu cümle aslında gençlerle çalışan çoğu insanın duyduğu, işte lise gençlerinden, üniversite gençlerinden duyduğumuz bir cümle. Siz kitabınızda da buna değiniyorsunuz. Ne dersiniz hocam? <gülüyor> bu noktaya nasıl geldik? Bu nasıl bir düşüncenin, yaklaşımın ürünü? Yılmaz ve Ahmet neşeli bir yerden başlamak istediler ama beni öfkelendiren bir soru tabii bu. Ben öğrencilerimden alıntıladım bu ifadeyi. Hatta onlar gibi söylememe izin verin. Neye göre hocam, kime göre hocam? <gülüyor> Bunu duymaktan gerçekten çok sıkıldım. Öğrencilerimdir ifadenin sahibi yani onlardan karşılaştım ben en çok buna ve dikkatimi çekti ne oluyor diye. Çünkü neden söz edersek edelim bunu sınıfta söyleyen bir öğrenci oluyor. Hani ee, ayda 4000 metreden yüksek dağlar var deseniz de bunu diyorlar. Ayın kütle çekim gücü dünyadan dediniz dediğinizde neye göre hocam kime göre hocam e, diyorlar. Konu değerlere geliyor. İyice böyle diyorlar. Şimdi değerler çok tartışmalı bir konu. Çok çok çok önemli bir konu. Hatta kitabında biraz kızaca söz ettim. Yani ishalli çocuğun suyunu melekler verir e, önermesiyle e, ishalli çocuğa bol su vermek önermesi açısından sizce neye göre kime göre demekten daha fazla meyledeceğiniz bir yanıt olabilir mi dediğimde bile e, kuşkulu bakıyorlardı. E, tabii öğrenciler haklılar yani öğrenci her zaman haklıdır. Bizlerin entelektüel iklimin eseridir öğrenci. Biz de öğrenciyiz. Biz de iklimin eseriyiz. Dört elde sarılmakta haklılar bu ifadeye. Çünkü özellikle 90'lı yıllardan sonra bizim ülkemize gecikerek giren, sizler de biliyorsunuz epistemolojik görecelik. Yani bu işin gerisindeki belalı kavram epistemolojik görecelik. Tekrar edelim herhangi bir görecekten söz etmiyoruz. Kuramsal fizikteki büyük emek ürünü Kuramdan falan söz etmiyoruz veya epistemolojik görecelikten söz ediyoruz. Bu 90'ların sonunda gecekerek ülkemize girdi. Yani kıta Avrupa'sında 70'lerde bunun ciddi bir furyası vardı. Türkiye'ye böyle biraz gümbür gümbür girdi bu. Çok sayıda yayınla girdi. Ezici bir çoğunluk vardı tüm e, tavır alışlarda. Bu kavramla özetlenebilecek bir tavır alış. de Hegemonya kurmuştu adeta. Bu entelektüel kültür alanda tam bir ana akım oldu. Bu e, epistemolojik görecelik e, gerçeklik hakkında yargı ifade eden tümcelerimizin tümünün zorunlu olarak perspektival olduğunu söylemek e, ve bu perspektifler dolayımına da olsa gerçekliğin kendi içindeki oluşunu kavramaya yönelik daha az yanılgılı perspektiflerin evrilebileceği yani zaman içinde evrilebileceği fikrini reddetmek aynı anlama geldi. Bakın burada çok önemli bir şey söylüyorum. Yani her tavrımızın, her bilgimizin, her bakışımızın, her değerlendirmemizin zorunlu olarak perspektifel olduğunu söylemek ile perspektifler arasında bazıların gerçekliğin nesnel hakikatini kavramakta daha az daha az yanılgılı olabileceğini söylemek aynı anlama geldi kafalarda. Toptan reddedildi bu. E, dolayısıyla aslında perspektival bir alçak gönüllülük tavrı gibi hepimizin benimsediği, herkesin uygun bulduğu e, tavır olarak kalmakla kalmadı. E, yerine hızla nesnel gerçekliğin hakikatini, daha az yanılgılı kavrama yollarını araştırmayı da boş diye e, nitelemeye kadar gitti bu işin sonu. Her şey mübah tavrına dönüştü adeta. Ee, tabii bunu yolun sonunda bizi ne bekliyordu? Şimdi acı bir biçimde deneyimliyoruz. Tüm dünyada deneyimliyoruz. Ülkemizde daha çok deneyimliyoruz. Ee, bilimle boş inanç aynı kefeye konabilir hale geldi. Felsefeyle tevatür neredeyse eşitlendi. Ee, ve nesneler gerçekliğin hakikati her neyse bakın bunu bulduk demiyoruz. Bulduk diyenlere elbette elimizin tersiyle itekleyip geçiyoruz. Böyle bir tavırdan söz etmiyorum ama nesnel gerçekliği daha az yanılgılı kavrama çabalarını arama ısrarından vazgeçmemek tutkusunu yitirdik bu onu gösteriyor. Dolayısıyla bu neye göre hocam kime göre hocam çok göründüğü kadar sevimli neşeli masum bir şey değil heybesinde büyük bir geri planı taşıyor büyük bir entelektüel iklimi taşıyor ben de bundan şikayetçiyim özetle. Yani benim aklıma hemen şu geldi Çetin Hocam, bu e, popülist söylemlerde he, her e, yargının arkasına eklenen öncelikle bir saygı duyuyorum e, bağlantısı var. Her şeye evet. bir saygı duyma bağlantısı var. Her evet. fikre saygı duyuyoruz ve arkasından hani onu e, az önceki bağlama oturtuyoruz işte neye göre kime göre ama ben buna saygı duyuyoruma döndü ve gerçekten e, başka evet. bir eve Ahmet hocam o kadar haklısın ki bu sözünü ettiğim e, tuhaflıkla doğrudan ilişkili tabii senin bu anlattığın şeyde evet. e, ve felsefeciler çok az hata yaparlar tabii bu Türk konularda dikkatlidir felsefeciler ama onlar da bile zaman zaman görünüyor bu şimdi bunu da düzeltelim sen vesile oldun fikirlerin hepsi saygı duyulur değil değildir değil. nokta yani insanlar, hayvanlar, canlılar, daha inorganik madde saygı duyulası şeylerdir. Fakat fikirler zorunlu olarak saygı duymaz. Yani şimdi ırkçılık fikrinin neresine saygı duyayım? E, diyelim ki Ahmet Hoca bana şimdi ırkçı bir söylemde bulundu. Ahmet Hoca'ya saygım sonsuzdur ama fikrin rezalettir kardeşim hiç saygıyı hak etmiyordur. E, bunu değiştirmek lazım. Yani size katılmıyorum ama fikrine en azı saygı duyuyorum ifadesi açıkça yanlış bir ifadedir. Kurtulmamız gerekiyor tamam. bundan. Saygı duyulası fikirler vardı. Duyulmayız. Yani çocuk istismarını savunan birinin fikri neyine, neyine saygı duyacağız tabii ki? Bu, bu tabii çocuk, çocukluk hastalığıydı bu. Türkiye'yi de çok etkiledi ama şimdilerde söyleniyor bunlar fark edildi artık. E, her fikre saygı duymak zorunda falan değiliz. Şimdi bu siz kitaplarınıza Naturans adını verdiniz. E, bu kitap e, ilk kitabınız 2000 yıl önce başlayan felsefenin entelektüel bir yanılgı içinde olduğundan hareketle Yeni bir ontoloji getirme iddiası taşıyor. Bu sözünü ettiğiniz entelektüel yanılgı nedir ve e, bugün e, bu yanılgı üzerine saptamalarınız neler? Bunu nasıl ortaya koydunuz? Şimdi, e, önceki sorunuzun devamı niteliğinde bu da. E, birbirine bağlayarak gidelim arzu edersiniz. Çok ilişkili çünkü bunlar. Evet. Ama biraz daha derinleştirmeyi, e, derinleşmeyi gerektiriyor bu ikinci sorunuz. E, nesnel gerçekliği daha az yanılgılı kavrama çabasının terk edilmesine, Natunans 1'de benim verdiğim isim felsefenin intiharı idi. Ee, şimdi bu isim benim ama beni bu ismi vermeye yönlendiren çok nitelikli ve hesap verebilirliği yüksek. Yani hesabını vermişler bunun açıkçası. Bir felsefe yazını var bunun gerisinde. Ee, Eleştirel gerçekçilik, yeni gerçekçilik, yeni materyalizm, materyalist ya da naturalist gerçekçilik, spekülatif gerçekçilik gibi e, bir takım okullar var. Bir takım çalışma grupları var. Workshop grupları var. Bunların arkasında da çok çalışkan, çağdaş filozoflar var. Yani özellikle 1950'den beri bu yana gelen. Dolayısıyla bunların çok büyük emeğinin üzerine ben de bu ismi icat etmeyi düşündüm. İşime yarayacağını düşündüm. Kitapta birçok şey kolaylaştırdı. Bu felsefi intihar. intihari bir durum felsefenin deneyimlediği. Ee, o yüzden bu ismi söyledim. Şimdi bunlar tabii ne yapıyorlar dediğim gibi e, bizi bu ismi vermeye adeta yönlendiren bir entelektüel iklim yarattı. Bu benim çok sevdiğim e, bir grup kişi. Yani bu adını saydığım okullar arasında tabii aralarında muazzam farklar var. Ama hepsinin ortak olduğu şey e, konuşmamızın başından beri söylediğimiz bu neye göre hocam kime göre hocam göreceliğinin aslında epistemolojik göreceliğin çok hayırlara vesile olmadığı. İnsandan bağımsız bir nesnel gerçekliğin kabulünün yeniden e, dikkatle ele, ele alınmasının gerekli olduğu, bizi bu nesnel gerçeklik üzerine konuşmaktan uzak tutan, alıkoyan ya da en azından o konuda çok dikkatli konuşmalısınız diyen aydınlanma sonrasındaki uzun bir dönemden ders almış, e, çok şey öğrenmiş, e, çok üretken filozoflar var e, bu intihar yargımının gerisinde. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bana kalırsa iki farklı iş yapıyorlar. Yani bütün bu çağdaş gelenek, yeni oluşan gelenek diyelim. Gerçekliği kurtarmaya, gerçeklikle ilişkimizi benim eşlik etmek dediğim bir kavram. Birazdan değiniriz belki. Gerçeklik içinde ve gerçeklik aracılığıyla nasıl olursak daha hayırlı olur. Burada sözcüğü seçerek kullanıyorum. Hayırlı. İyiden falan daha yüksek bir kavramdı benim için. Yani hayırlı şu demektir yalnızca ben ve benim türdeşleri için falan değil olanaklı en sürdürülebilir olanaklı en geniş çevre için hayırlı olan bir bir aradalık bu gerçeklik içinde nasıl olabilir diye düşünme sürecini dikkate alan bu düşünürler iki şey yapıyorlar özetle bir benim entelektüel yanılgı olarak ifade ettiğim intihari süreci tespit ediyorlar önce teşhis ediyorlar bu nasıl gerçekleşti eleştiriyorlar bu süreci ve bu yanılgının düşünsel geri planını açıklıyorlar. Çok değerli bir iş bu yaptıkları ilk iş. Buna biz kısaca eleştiri diyelim. Ama eleştiriyle kalmıyorlar. İkinci çok önemli bir iş daha yapıyorlar. Her biri kendince bir yoldan insanın nesnel gerçeklikle ilişkisinin başka ne çeşit bir ontoloji üzerinden kurulabileceğini dikkatinizi çekerim örnekliyorlar. Şimdi örneklemek çok gerçekten önemli bir iştir felsefede. Ee, zor iştir. İşte benim e, kendi gücüm yettiğince Notrans 1'de kalkıştığım iş bu. Ve ne kadar büyük bir güçlük içerdiğini işin içine girince gördüm. Ee, bir ontoloji örneklemek e, epeyce iddialı bir iş. Ama kesinlikle denenmesi gereken bir iş. E, çeşitli yeniden, yeniden, yeniden denenmesi gereken bir iş. Neden? Çünkü bugüne kadar Batı felsefesinin hiç e, dikkat etmediği ya da yeterince dikkat etmediği e, tek bir içkinlik düzleminden söz ediyoruz artık. Tek bir gerçeklikten söz ediyoruz. Bu gerçekliğin ötesi yok. Tüm aşkıncı sistemlere e, verilen e, kredi doldu. E, tek bir gerçekliğimiz var. Bu gerçekliğin ötesi, dışı yok. Yani organik ve inorganik tüm var olanlarla bir arada birlikte zorunlu olarak karşılaşarak Etkileşerek e, yola en hayırlı nasıl devam edebiliriz sorusu soruluyor bu yeni ontolojilerde. Dolayısıyla e, Batı düşüncesinin tarihi kadar geniş, yepyeni bir yoldan söz ediyoruz. Peki bu daha önce yapılmamış mı? Elbette yapıldı. E, Batı felsefesinin muazzam ontoloji e, örnekleri var, hepimizin bildiği. Fakat şimdi bir farktan söz ediyoruz. İşte i̇lk kez e, hiçbir aşkıncılığa olanak vermeyecek insan merkezciliğe sapmayacak telos yani yersiz bir telos düşüncesinden erek yani bir e, kozmosun bir ereği vardır kabulünden uzak böyle bir erek olmadığı anlaşılıyor çünkü e, ve varlıklar arasında bir hiyerarşiye asla izin vermeyen hani daha değerli daha önemli varlık daha az değerli varlık falan gibi hiyerarşilere hiç papuç bırakmayan yepyeni bir ontoloji ve en önemli özelliğine e, yeni olan ne bunlar da gerçekçilik. E, şimdi artık gerçekçilikte ödüm vermeyeceğiz diyen bir grup filozof bunlar ve bunlar e, bize diyorlar ki insan zihninden bağımsız ya da insan insan zihninden de başka her şeyden olduğu kadar etkilenen bir gerçeklik var. Biz düşündüğümüz için var değil. Biz dilimizde kavramsal şemalarımızda öyle modellediğimiz için de var değil. Bizden çok önce. Zihnimizden, kavramlarımızdan, dilimizden, şemalarımızdan, kategori ve formlarımızdan çok önce kendisini ifade etmeye başlamış bir gerçeklik, ede gelen bir gerçeklik ve aynı bir ve aynı gerçeklik içinde konuşan varlıklar arasında bir varlık grubu olarak e, birazdan konuşacağız belki benim G varsa dediğim e, varlıklar arasında bir varlık olarak insanın e, nasıl yaşamalıyım sorusuna yanıt aramasından söz ediyoruz. Nasıl bir arada yaşayabiliriz? Politikadan söz ediyoruz. Bunları sıfırdan, önyargısızca düşünmekten söz ediyoruz. Şimdi uzattım farkındayım ama bu iki hamle yaptılar dedim. Bu düşünürler çok önemli. Bu bağlamda önce tabii gerçeklik kavramını masaya yatırdılar. Ne demek bu gerçeklik duruyoruz ama neden söz ediyoruz biz? İnsanla, insanın dil ve düşünce kategorileriyle ya da sezgisinin formlarıyla zorunlu ilişkisini merkeze alan bir epistemolojiden ayrı Bugüne kadar bu yapılmıştı. İnsandan onun dil, düşünce ya da değerlerinden bağımsız... ...kendi içinde devinen bir gerçekliğin ontolojisinin ayrı olduğunu anımsadı felsefe. Bakın epistemoloji ile ontolojinin aslında ayrı olduğunu yeniden anımsadı felsefe. Epistemolojimiz yanılabilir ama gerçeklik yanılmaz diyorum kitabında... ...bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçeklik hakkındaki yargılarımız ile gerçeklik aynı şey değildir demeye çalışıyoruz... ...tüm bu düşünürlerle beraber... Gerçeklikle ilişkimizin daha az yanılgılı yollarını araştırırken gerçeklik olmakta olduğu gibi oluşunu, devinimini, ilişki ve etkileşimini sürdürerek dönüşmeye devam ediyor ve dönüştürmeye devam ediyor. Bu bir ve aynı dönüşümün içinde ve aracılığıyla epistemolojik soruşturma yoluna devam ederken ontolojik tutumumuzun bir, bu dinamik sürekliliği sonlandırıcı her türden totaliter kapanıştan uzak durması gerektiğini söylüyoruz. Bu kapanışı gerçekleştirdi batı. Birazdan değiniriz bunlara. Ee, bu ontolojinin epistemolojiyle iç içe geçmesinin sebebi de buydu aslında. Yani Kant'ın hiç arzu etmediği Kant sonrası felsefenin mimarı oluşu yine değiniriz belki birazdan. Ee, Kant'ın hiç ettiği bir şey değildi muhtemelen. Ee, bunların tamamını gerisi de bu vardı. Ontolojik kapanış dediğimiz. Deridan'ın e, çok haklı olarak Levinas'ın herkesin uyardığı e, bir problemdi. Bu ontolojik kapınışı asla yeniden yol açmayacağız. Bu yaklaşımda ontoloji adeta bir kararlılık talimatı olarak e, sadece iş görecek. Tekrar ediyorum bir kararlılık talimatı. Ontoloji eşittir bir kararlılık talimatı ve yalnızca budur. Yani yalnızca bu kararlılık talimatıdır. Epistemoloji ise bu talimat uyarınca bitimsiz yoluna devam etmektir. Yani arama, sorgulama, yanılma, yenilme, yeniden üretme, yeniden yanılma bu epistemolojidir. Ama ontolojik kararın, talimatın kararlılığı şu anlama gelir. Bir ve aynı gerçeklik içinde gerçekliği dönüştüren ve gerçeklik tarafından dönüştürülen tüm etkide bulunan ve etkiye uğran, uğrayanları dikkate alacak bir düşünüş mecburiyetindeyiz biz bugün. İşte bugün yeni gerçekçi felsefe dediğimiz e, hareketler, e, akımlar, düşünürler bunun peşindeler. Bilmem açıklayıcı oldum biraz. Teşekkürler hocam. Gayet güzel. Girmek istemedim. E, Sözde çok güzel ifade ediyorsunuz. Şimdi bütün bu saydığınız düşünülere katkı olarak aslında e, sizin de natüransı sayabiliriz. Ve siz e, bu yeni ontoloji için e, bir anlamda güç ontolojisi terimini kullanıyorsunuz. Ve bunun için bir takım ilkeler var. E, dinleyicileriniz açısından bu e, ilkeleri biraz açabilir misiniz? E, ona gelelim ama biraz daha şu... E teşhis üzerinde biraz daha durabilir miyiz? Tamam, Hocam tamam, tamam. Oraya geleceğim. Yani güç ontolüresinin temel e, ilkeleri dediğimiz, temel e, koşulları dediğimiz şeye. Şimdi <gülüyor> bu biliyorsunuz sizler de farkındasınızdır. Postmodernizmle de ilişkili bir e, dönem e, deneyimledik tüm dünyada ve Türkiye'de. E, ve tabii Kant'ın adı geçiyor. Ben de çok özen gösteriyorum. Tabii Kant e, batı düşüncesinin herhalde en önemli filozofu. Yani benim de çok etkilendiğim, hayatım çok önemli bir bölümünde anlamaya çalıştığım, hala dönüp dönüp anlamaya çalıştığım, e, tabii çok sıkı bir isimler söz ettiğimiz, kuşku götürmez. E, ne ilgisi var? Yani orada dinleyen genç arkadaşlarımızın falan e, yanlış bilgilendirmek istemem. Yani bu e, eleştirilen felsefi intiharda Kant'ın adı niye geçiyor, nereden çıktı bu falan gibi onu birazcık açmak istedim izninizle. Şimdi mesela tabi bu Measso'nun e, demin söylediğim Türkçe'ye çok güzel çevrilen sonlunun sonrasında ve Ferraris'in manifestosu aslında iki kitabı okuyucuları dinleyicilerimize önerelim. Buna bir e, nitelikli bir zaman ayırmalarını e, arzu ederim. E, bu çünkü Kant'la sözünü ettiğimiz meseleyi anlamak açısından çok iyi iki yapıt. E, i̇kisi de yeterince kısa e, odaklanılmış bir zihnin e, makul bir sürede kavrayabileceği bir teşhis eleştiri metni bunlar burada şimdi ayrıntılara girmeyeceğim hiç korkmaya gerek yok ama şu kadarını söyleyeceğim kant demin söyledim biraz muhtemelen hiç de arzu etmediği bir kant sonrasının mimarıdır yani bunu kendisi böyle arzu etmişleri gibi görünmüyor kant fakat bir kant sonrasından söz ediyoruz bir kantçılıktan söz ediyoruz ee, ve onun mimarıdır tabii ki e, Kant'ın düşüncesi. Ne demek istiyoruz burada? Kendi içinde bir şey olarak gerçeklik hakkında düşünmenin meşru sınırlarını çizmişti Kant hatırlarsınız. Yani hmm. kendi içinde bir şey olarak bir varlığın kendi içinde şeyliğini e, düşünmenin e, meşru sınırları vardı. E, ve onları Kant çizdi bize. Bu sınırın dışarısını insana ilkece ve sonsuza kadar kapadı. Herhalde buna kimsenin itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi bakın dikkat edin e, kendi içinde bir şey olarak gerçeklik hakkında düşünmenin meşru sınırlarını çizdi ve bu sınırın dışarısını insana ilkece ve sonsuza kadar kapadı. Öyle sistematik bir deha Kant aslında hepimizi bu sınırlara ikna etti. Bunu da kabul edelim. Yani aslında batı düşüncesi Kant'la birlikte çok büyük ölçüde ikna oldu. Onun çizdiği sınırlar içinde kaldıkça meşru felsefe etkinliği sürüyordu Kant'a göre. O sınırların dışına çıktığında meşru felsefe yapmaz hale geliyordu. Biz de buna ikna olmuştuk. Ne var ki ortada ciddi bir sorun vardı arkadaşlar. Bugünlerde işte Mayasun'un özellikle çok etkili bir biçimde gündeme getirdiği şey. Gerçekliğin insan düşüncesini de olanaklı kılan çepeçevre kuşatıcılığı ya biz onun Kant'çı kategori ve form, formlarla bir türlü kavrayamasak da... Yani Kant o gerçekliğin her yanını kendinde şeyin tüm niteliklerini kuşatıcı bir şekilde kavrayamayacağımızı falan söylerken haklıydı. Çünkü anlamanın kategorileri, Sezgin'in formları şimdi uzatmayalım. E, kimsenin itiraz ettiği şeyler değildi bunlar. Bunlar güçlü engellerdi. Haklıydı. E, ama şöyle bir sorun ortaya çıktı. Gerçekliğin insan düşüncesini de olanaklı kılan çepeçevre kuşatıcılığı... Evet bir daha söylüyorum biz onu yeterince kavrayamasak da insan düşüncesinden çok önceden beri şimdi ve gelecekte de devindiği gibi devinmeyi sürdürdüğünü, sürdüreceğini doğrudan insana belletmeye etmeye başladı. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Yani Kant'ın çok dikkatini çeken bir soruydu aslında. Bize bunu Kant gündeme getirmişti biliyor musunuz? Metafizik neden bir türlü ilerleyemiyordu? Kant'ın sorusuydu bu. Bilim ilerliyor Gerçeklik hakkında daha güvenilir. Hepimizi ikna edecek şeyler söyleyebiliyordu da. Metafizik neden yerinde sayıyordu? Aslında Kant'ın sorusuydu bu. Ve gerçeklik insandan önce, şimdi ve sonra da kendi devindiği gibi devinerek yoluna devam ettiğini insana hatırlatıp duruyordu. Bunun en önemli unsuru da bilim. Ne demek istiyoruz? Bilim bize giderek artan bir biçimde evren hakkında, yani insan zihninden çok önce hakkında hiçbirimizin e, i̇tiraz edemeyecek bir şeyler söylemeye başladım. Yani pek itiraz edemiyorsunuz çünkü işte Mayasun'un e, meşhur örneği değil mi? Evren 13 milyar yıl yaşındadır nokta. Şimdi bu önermeye doğru mu de, doğruluk değeri vermek isteseniz doğru mu diyeceksiniz doğru değil mi diyeceksiniz? Şimdi iyi bir kanca ancak şöyle doğru diyor buna doğrudur parantezinde insana göre. <gülüyor> Şimdi şimdi bu, bu, bu gerçek, gerçek bir felsefeciyi ve bilimci kesmiyor ki bu cevap. Ne demek istiyorsun insana göre? Yani evren kendi içinde bir şey olarak evren on üç buçuk milyar yıl yaşındadır önermesi doğru mu değil mi kardeşim? Ne demek insana göre? E, i̇nsanın olmadığı milyarlarca yıldan söz ediyoruz. İnsanın zihni kavramı şamaları. Peki bilim bunu yapabiliyor mu? Yani bu tariflemeyi yapabiliyor mu? E, yeterince güvenilir mi yöntemleri? Evet. Evet yeterince güvenilir. Üzgünüm. Yeterince güvenilir. Zaten sen de bilim yeterince güvenilirmiş gibi yaşıyorsun. Yani e, e, bizi kandırmaya çalışma. Sen de zaten bilim yeterince güvenilirmiş gibi yaşıyorsun. E, dolayısıyla boş kuşkuculuk yapmaya gerek yok. Şimdi Meyason'un sorduğu soru bu açıdan çok önemli. Gerçeklik devindiği gibi devinmeyi sürdürürken... İnsan zihni kendi şemalarıyla bir şey kavramaya çalışıyor ve bu gerçekliğin kavrayamayacağını söylüyor sana bir sistem. E, neden kavrayamayacağını söylediği konusunda da çok ikna edici. Yani kategoriler ve formlar var. Evet o zaman geriye bir çare araması zorunlu hale geliyor. Kant'ın sözüne ettiği olanaksızlık bir aşılabilir mi? İki aşılmadan yapılacak bir şeyler olabilir mi? Bu ikinci yoldan ilerlemeye devam ediyor aslında yeni gerçekçilik. Yani Kant'ın olanaksız dediği şeyin olanaksızlığı üzerinde çok kurca durmuyor aslında kimse. Ben de bir de bu yolu seçmeye çalıştım. Ama Kant'ın olanaksız dediğinin olanaksızlığını kabul edelim. Yani formları, kategorileri değil mi? Ama onun dışında Nesner gerçekliğin kendisini bize duyurma. Ya kendisini bize duyuruyor. Yani Covid-19 kendini duyuruyor bize. Nesnel gerçeklik bize bir şey yapıyor. Biz de nesler gerçekliğe bir şey yapıyoruz. Ve içinde ve aracılığıyla dönüşüyoruz bunu. Çetin Hocam maalesef bugünkü programımızın sonuna geldik. Bu konuya haftaya devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.